Evet, e, maalesef kendi kendine kesildi canlı yayın. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. E, kusura bakmayın. Tekrar bağlandık. Wi-Fi'yi kapattım. E, mobil hattan bağlanıyorum. Umarım e, bir sorun yaşamayız bundan sonraki aşamalarda. Şu aramayı da reddedelim. <gülüyor> Evet o zaman biraz baştan alalım. Ee, uzun uzun tekrar o teferruata girmeyeceğim. Gazali'nin nere, neresinde kaldık? İhyada neredeyiz? Ondan bahsetmiyoruz. Ee, Rubül Muhlikat'ta e, efendim, kalbin halleri bahsinin beşinci alt başlığındayız. Burada kalbin vasıfları anlatılıyor. Bu kalbin vasıfları e, dört kategoride değerlendiril değerlendiriliyor Gazali tarafından. E, yani insanda şu dört özellikten, özelliğin hepsi az veya çok vardır. Hangisinin galip geldiğine göre kişinin karakteri bilinir diyor. Bunları da şöyle sayıyor. Yırtıcı tarafımız, hayvani tarafımız, şeytani tarafımız ve Rabbani tarafımız. Yırtıcılığı anlatmıştık. Kısaca tekrarlayalım. Efendim yırtıcılıkta ortaya çıkan öfke ve gazap halidir. Düşmanlık, buğuz, şiddet, tasallut ve istibdat görülür bu insanlarda. Bu bu tarafın ağır bastığı insanlarda. Bunlar üstün gelmeyi sever, her zaman her yere hakim olmayı sever ve son sözü söylemek ister demiştik. Gazali böyle söylüyor e, ve bunu da hayvanlar aleminden vahşi kurt ve köpeğe benzetmişti. İkinci e, yönü insanın hayvani tarafıydı. Bu da bizim şehvetlerimiz, şehvetler, yeme şehveti, işte bütün hırslarımız, hırsla arzu ettiğimiz her şey ve cinsellik düşkünlüğü gibi görünür böyle ortaya çıkar demişti bunu da e, hayvanlardan domuza benzetiyor hayvanlar aleminden ve bu insanın günlük hayatta nasıl biliriz yani bu yönü ağır basan bir insanı e, efendim nasıl biliriz Bunlar sürekli çevrelerini, tabii başta kendi nefislerini ama çevrelerini fuhşiyat ve münkere çağırırlar diyor. Devamlı böyle onlarla birlikte olmak insanı çirkin işlere, fuhşiyatı bütün çirkinlikler olarak düşünebilirsiniz. E, ama dinen hani Allah'ın çirkin dedikleri, e, münker de toplumun çirkin buldukları yani... Her türlü dini ve ahlaki bakımdan çirkin olan davranışlar bunlar için normalleşmiştir. Buna davet ederler. Şimdi arkadaşlar genel olarak yani ben mesela öyleyim gözünü açtığından bugüne kadar dindar insanlar arasında yaşamış olan bizlerin çok anlamadığımız bir şey bu. Çok anlamadığımız bir şey ee, ve anlamadığımız için de kendi çevremizden örnekler hani bu nasıl bir insan böyle olabilir diye örnekler aramaya çalışıyoruz. Bulamayınca da birbirimizin küçük kusurlarını bu kategorilere sokmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Dünyadaki bütün çirkinlikleri düşünün. Yani insanları uyuşturucuya alıştırmaya çalışan, insanları fuhuşa teşvik eden, Efendim insan ve bunu normalleştiren, gayrimeşru gayri yaşantıları normalleştiren, hatta başarı gibi gösteren, başarı gibi gösteren bütün o insanların ahlakını düşünün yani. Hani yeryüzündeki bütün insanları burada sınıflandırıyor Gazali. Yoksa yani birbirimize bu ahlakı yakıştırmamız hiç de doğru olmaz. Çünkü müminlerde mesela siz düşünün yani herhangi bir mümin arkadaşınız sizi fuhşiyata davet eder mi yani? Böyle bir şeye davet eder mi? Bunu, ve bunu yapabilir ama övünür mü? Bunu Bunu normalleştirir mi? E, öyle düşünün. Şeytani tarafımız arkadaşlar fitne ve fesat ağırlıklıdır. Yani fitne ve fesat şeklinde iç dünyasında insanın ortaya çıkar. Bu insanların günlük davranışlarında nelere rastlarız? Mesela çok hile, hile bazdırlar, aldatma eğilimi vardır yani kandırma eğilimi vardır, İlişkileri bozarlar. İnsanların arasını bozarlar, aileleri bozarlar, arkadaşlıkları, dostlukları bozarlar ve fesat çıkarırlar. Bu da e, hayvanlar aleminden e, bir örnek vermiyor buna. Direkt şeytan ahlakı diyor. Yani bu, ins bu insana ins şeytanı diyebiliriz. E, bozucu, fesat çıkarıcı, ilişkileri bozucu, insanlar arasındaki ilişkileri bozucu, aldatma, hile bunların hepsi bu kişinin e, özellikleridir. Efendim, ee, daima bu ikisi ee, dediği arkadaşlar insanın hayvani tarafıyla şeytani tarafı bu ikisini birbirine kışkırtır şeytan yani insanın içindeki o hayvani tarafı yırtıcı tarafı açığa çıkarmaya çalışır. Onları teşvik eder. Oraları besler. Çünkü bu hepimizin içinde var. Az veya çok size söylediğim gibi. Rabbir de insanın içinde Rabbani bir taraf var. İnsanın e, hani Şems suresinde söylendiği üzere biliyorsunuz. fe elhemeha fucuraha ve takvaha diyor Rabbimiz. İnsana insanı yarattığında ve nefsin ve ma sevvaha nefse ve onu şekillendiren and olsun ki Allah ona ilham etti fucuraha ve takvaha fucurunu ve takvasını yani her nefsin bir fucur tarafı var arkadaşlar bir de takva tarafı var ve Gazali'yi önemli kılan Gazali diyor ki bu fucur yani senin Fucuruna zemin teşkil edecek olan kuvvetlerini, o potansiyel kuvvetleri, eğer hani kötüye kullanırsan ortaya fucur çıkaracak olan o kuvvetleri, sen eğer aklın ve kalbin hakimiyetinde, önceki bölümlerde anlattı, doğru bir şekilde kullanırsan bu senin senin ilerlemeni sağlar, manevi açıdan ilerlemeni sağlar. Yani mesela ne demişti hatırlayın geçen geçen derslerde, bölümlerde demişti ki. Ee, öfkeni mesela öfke kuvvetini e, haramlara meylettiğin zaman kendine kullan. Yani o haramlara karşı kullan. Allah'ın yasakladıklarına karşı kullan. Çirkin işlere karşı kullan. Yani düşünün mesela öfkesini tamamen yok etmiş birini düşünelim. Hiçbir şekilde hiçbir şeye öfkelenmiyor. Yani bu insan vatanını işgal ettiklerinde de öfkelenmiyor. Ne olacak diyor işte yeryüzü herkesin biraz da onlar yaşasın burada diyor. Yani bize bunları böyle bazen arkadaşlar sosyal medyada falan Dikkat ediyorum bazı cümleler var böyle çok afilli cümleler ve böyle yumuşaklık ve sükunet falan vaat ettiği için biraz hoşumuza gidiyor yani güzel gibi geliyor bize. Arkasında ama ne var yani bu biz o cümlede söyleneni yaptığımız zaman neye dönüşürüz buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. insanda öfke olmalıdır ya ama bu öfke hani e, zarar veren öfke değil yani e, kırmızı çizgileri. Olmalıdır insanın ve işte namusuna, vatanına, efendim haklarına mesela Efendimizin söylediği gibi mukaddesatına saldırıldığı zaman herhangi bir tecavüz olduğu zaman bunlara yönelik o öfke kuvvetiyle bunlara karşı direnecektir. Efendimiz diyor ki birisi senden malını zorla almak isterse onunla mücadele et diyor yani malını ver ne olacak ya dünya malı için mücadele edilir mi demiyor Efendimiz. Malını koru diyor, muhafaza et diyor. Diyorlar ki ya Resulallah peki malımızı almak isteyenle biz mücadele ederken ölürsek ne olacak? Şehit olursunuz diyor. Peki ya onu öldürürsek diyor karşımızdakinin size günah olmaz diyor. Yani e, bu kuvvetlerin hepsi insan için gerektiğinden dolayı insana verilmiştir arkadaşlar. Ama işte onu e, diyelim ki öfke kuvvetini, işte şeytani tarafının emrine verdiğinde oradan çok feci şeyler ortaya çıkıyor. İnşallah anlaşılmıştır. Akıl ne yapacak? Şeytanın hilesini ve tuzağını görüp yok etmeye memurdur. Akıl. Köpeği domuza musallat kılarak. Köpek neydi? yırtıcı tarafımız arkadaşlar böyle öfkeli tarafımız öfkemiz yani işte deminden beri anlattıklarım. Köpeği domuza musallat kılacak. Domuz neydi? Hayvani tarafımız, şehveti tarafımız. İşte o öfkeni kendi sınırsız şehvetlerine yönelt diyor. Yani ne bu bu kadar yemek?" de diyor. Nedir bu sınır tanımayan cinsellik? Nedir bu hırs? Onları Orayı fark et o öfke kuvvetini nefsinin o yönleriyle mücadele etmek için kullan diyor. Köpeği domuza musallat kılarak onun oburluğunu kırmalıdır. Buradaki oburluk çok genel anlamda. Eğer akıl bunu başaramazsa yani e, az önceki bölümlerde anlatmıştı ya akıl vezir olacak kalp padişah olacak beden ülkesinde. Eğer akıl bu iç dünyamızdaki kuvvetleri doğru hedefler için dengeli bir şekilde başaramazsa böyle yapmayı bu sefer o ikisi birleşir hangisi arkadaşlar köpekle domuz yani bizim yırtıcı tarafımızla hayvani tarafımız birleşir aklı mağlup eder. Ve kendi hizmetlerinde kullanırlar. Yani eğer arkadaşlar akıl, kalbin yani bizim Rabbani tarafımızın hizmetine girip bu hayvani taraflarımızı bir, birbiriyle mücadele ettirerek kontrol altında tutmakta o güçleri kullanmazsa o güçler birleşerek aklı hakimiyetleri altına alırlar. Onun için şöyle düşünün yani eee Mesela son nefsine hiçbir sınır koymayan birisinin aynı zamanda çok zeki ve iyi eğitimde olduğunu düşünün. Ve onun vereceği zararları düşünün arkadaşlar. Yani o yüzden mesela işte mafyada çalışmak istiyorsanız zeki olmanız gerekiyor. Yani ebleh biri orada çalışabilir mi? İşte kiralık katil olacaksanız çok zeki, çok dikkatli, çok titiz çalışan birisi olmanız gerekiyor. Veya başka bir takım kötülükler var aman Allah'ım o e, ekonomi dünyasında bütün insanlığa yapılan 3-5 kişinin karı için insanlığa yapılan korkunç zulümler ve kötülükler var. Bunlar arkadaşlar Grand Tuvalet insanlar tarafından bir numaralı dünyanın en yüksek e, eğitimlerini almış insanlar tarafından yapılıyor. Onun için e, yani aklımız... Neyin hizmetinde? Akıl tek başına lider değil yani Gazali'nin bu tasavvurunda. Daha doğrusu İslam tasavvufunun, İslam ahlakının tasavvurunda akıl lider değildir arkadaşlar. Kalp liderdir. Kalp liderdir. İnançlarınız, değerleriniz... E, e, tabi burada gazalide göreceğiz ilerledikçe e, kalbinizin mükaşefe ilmiyle yani ol e, hakikatlere açık hale gelmesiyle size keşfolunan o değerler o bilgiler sizi yönetmelidir yönetmelidir e, aklınızda da onun hizmetkarı olmalıdır. O kalbin hizmetkarı olup nefsin bu yönleriyle mücadele etmelidir. İnşallah anlaşılmıştır oradaki hiyerarşi. Eğer diyor, şimdi burada Gazali, kalp, yeni şey, akıl başaramazsa bunu neyi? Yani öfke kuvvetimizi, şehvet kuvvetimize saldırtıp onu hakimiyeti altında tutmayı başaramazsa bu ikisi birleşirse ne olur? Bizim karakterimiz ne olur? Ahlakımız ne olur? Bununla ilgili inanılmaz detaylı bu bölümde e, maddeler sayıyor arkadaşlar. Şimdi size onları aktaracağım. Eğer diyor sen öfke köpeğine itaat edersen. Öfkeyi bir vahşi köpeğe benzetmişti. Hatırlayın. Öfke köpeğine itaat edersen ne olur senin durumun? Sende neler görülür? Tehevvür. Rezalet, kibir, ucup, gurur, enaniyet, egoizm, istihza, etrafla alay etmek insanlarla, istihfaf, başkalarını küçümseme, halkı hakir görme, şerri irade etme, hep şerleri istersin ve zulümün şehveti yani başkalarını eziyet etmekten zevk alır bu insan diyor. Ve nokta nokta nokta yani daha bir sürü özellikler sayıyor ben en bariz olanları aldım. Şehvet domuzuna itaat ederse bir insan yani şehvet domuzu hakim gelirse senin karakterine, diğer üçüne hakim gelirse o kişi nasıl olur? Hayasız, pis, müsrif, buradaki pislik maddi pislik değil arkadaşlar, e, müsrif, cimri yani hani e, e, e, tutumlu davranması gereken yerde müsrif, Cömert olması gereken yerde cimri olur. Diyeceksiniz ki aynı insan hem müsrif hem cimri nasıl oluyor? Yani nefsine harcarken çok müsrif ama ihtiyaç sahiplerine veya işte Allah yolunda harcaması gerektiği zaman da çok cimri. Obur, Haris, Yağcı, haset, haset eder bu insan diyor Yağcı olur. Kim tutar başkasının musibetine sevinir? Bu özellikler Şehvet domuzuna itaat eden insanların özellikleridir diyor. Bu ikisine itaat ederse bir insan ikisine birden yani hem öfkesine hem şehvetine itaat ederse şeytanlaşmış olur diyor. O ilk ikisine itaat insanı şeytani yapar. Ve şeytana tabi olunca da o insanda şu davranışlar görülür. Hile, kandırma yani buna çok dikkat edin arkadaşlar bilmiyorum. İnşallah e, Türgev'in sayfası olduğu için çok gençlerin dinlediğini ümit ediyorum. Arkadaşlar bazı kandırmalar var ki neredeyse normal görüldüğü için hiç utanılmadan anlatılıyor. Yani devlete yönelik kandırmalar. İmtihanlarda eğitim sırasında hocalara yönelik kandırmalar yani işte kopyeler vesaire Her, herhangi bir kandırma arkadaşlar bizim Allah korusun yani tek bir sefer yaptığımızda tabi öyle olmayız ama bir alışkanlık haline geldiğinde daha doğrusu kandırmak normalleştiğinde aldatmak ticarette efendim ilişkilerde kandırmak ve aldatmak normalleştiğinde normalleştiğinde e, o insan arkadaşlar şeytanileşmiş olur Allah korusun. Hile, kandırma, kur, kurnazlık, cüretkarlık, göz boyu, boyayıcılık, vuruşturmak, insanları birbiri, birbirine düşürmek ve sinsilik bu insanda bu karakterler. Ortaya çıkar diyor ve diyor kıyamet günü suret mananın şeklini alacaktır. Yani şu anda biz bu insanlara baktığımızda mesela aslında ahlaken domuz ahlakında, köpek ahlakında, işte şeytan ahlakında. Ama dışarıdan baktığınızda çok janti, çok böyle presentable, efendim ne bileyim hani ayağa kalkarsınız içeri girince. Ama ahlakı bu ahlak. İşte diyor kıyamet günü iç dışa çevrilecek. Yani mana suretin e, suret dış görüntümüz mananın şekline bürünecek iç dünyamızın şekline bürünecek e, ne olacak o zaman arkadaşlar kibirliler böcek şeklinde yaratılacak yani bu kıyamet mesela kıyamet günündeki e, çok fantastik bir dünya orası inanılmaz. Onu, onu tasvir eden hadisleri, ayetleri e, okuduğumuz zaman arkadaşlar dehşete kapılıyor insan. Ve dehşete ama nasıl bir dehşet? Bu böyle insanı hasta eden bir dehşet değil. Hasta eden bir korku değil. E, her şeyin iç yüzünü anlatan bir dehşet. Yani bir şeyin tam iç yüzünü ayan beyan gördüğünüz zaman kapıldığınız şaşkınlık ve dehşet. Efendimiz buyuruyor ki mesela bir hadisinde. E, kişi diyor e, eğer bu dünyada muhakeme ile ilgili muhakeme usulüyle ilgili e, hakimlere tavsiyede bulunduğu uzunca bir hadis e, onun bir bölümünü size aktarıyorum bir gün kendisine böyle yargılanmak için gelen bir miras taksiminden dolayı gelen iki kişiye konuşurken diyor ki eğer sizden biriniz din kardeşinden haksız yere bir malı ağzı laf yaparak bugün sizce bu hangi meslek dikkat edin ağzı laf yaparak al alırsa yani karşı taraf kendini savunamıyor yetersiz kalıyor savunmada ama haklı aslında fakat kendini düzgün ifade edemediği için ve kuvvetli bir şekilde ifade edemediği için mağlup oluyor. Öbürü de çok böyle başarılı hani ikna etmekte. İkna ediyor hakimi ve haksız yere o malı o insandan alıyor. İyi bilin ki diyor kıyamet gününde o mal boynunuza asılmış olarak geleceksiniz diyor. Şimdi hatırladığım kadarıyla o hadisteki vaka bir arazi vakası. Yani düşünün siz 5 dönüm araziyi bu şekilde aldınız. 5 dönüm arazi boynunuza asılı olarak geleceksiniz. Hayal edebiliyor musunuz? Bütün ameller arkadaşlar bir şekle bürünecek. Ağzımızdan çıkan gıybetler, pis kokulu, leş, böyle curuf bir şeylerle kuşatılmış olarak gideceğiz oraya. Yani bütün o yaptıklarımız ne yaptıysak iyi kötü bir şekle bürünecek. Ve bizim de kalbimiz nasılsa, Yüzümüz o şekli alacak aslında size bir şey söyleyeyim mi daha dünyadayken o şekli alır ama hep zahire odaklananlar o şekli göremez arkadaşlar biraz yani görünenin arkasındakine birazcık bakmaya gayret ederseniz biraz egzersiz yapın o konuda hepiniz az veya çok görebilirsiniz bir insanın. O dışarıdaki temiz, park işte çok presentable görünüşünün arkasında nasıl duygular, nasıl düşünceler, nasıl hangi tabiat olduğunu, kendisinden hangi tabiata dönüştürdüğünü görebilirsiniz. Rüyalarda da işte size az önce söylediğim gerçek suretlerimizin bize göründüğü yerlerdir rüyalar. Peki bu üç özellik. Şimdi olumsuzları söyledi. Yırtıcı tarafımız efendim şehevi tarafımız, hayvani tarafımız ve şeytani tarafımız Rabbani siyasetin altına sokulursa yani bizim Rabbani yönümüz ki bunun tezahürü yani bir insanda Rabbani yönün hakim olduğunun tezahürü de o insanda ilim, hikmet ve yakin şeklinde ortaya çıkar diyor yakin dediği ne? gözüyle görmüş gibi iman edebilmek yani bizzat görmüş gibi Hazreti Ali'nin söylediği söz diyor ki cenneti cehennemi gördüğümde şu andakinden daha fazla inanmış olmayacağım. Yani gör varmış hakikaten ya demeyeceğim yani o kadar inanıyorum diyor. İşte böyle yakini iman bu sizin çevrenizde de mutlaka vardır. Her şey mesela bu insanlar her şeyi cennete cehenneme getirirler. Allah rızası her konuyu yani bir şekilde ahiretteki hesaba getirirler. Allah rızasına getirirler çünkü bir numaralı kriterleridir. Yani onların elekleri bu inanç ve itikattır. Her şeyi onunla ölçerler arkadaşlar. Çevrenizde de vardır. İşte onlarda Rabbani taraf hakim gelmiştir. Onun için bu Rabbani tarafın hakim geldiği insanı böyle melek gibi bir falan diye düşünmeyin. Siz de böylesiniz muhtemelen ya da buna çok yakınsınız. İnanan insanlar için söylüyorum ve inancıyla hareket eden insanlar için söylüyorum. Yani etrafa o inancım perspektifinden bütün paradigmalarını inancına göre oluşturmuş olan insanlar böyledirler arkadaşlar. Bir şeyi siz söyleyin iyi bir mertebeyi kendinize layık görmezseniz onu kazanmak için veya korumak için de e, e, gayret etmezsiniz. Nerede bizde dersiniz? Efendim öbür üç tanesini Allah korusun yakıştırmak istemiyorum size. E, birine kapılır gidersiniz Allah korusun. Şimdi bu biz yırtıcı tarafımızı, hayvani tarafımızı ve şehvani tarafımızı Şeytani tarafımızı affedersiniz. Rabbani tarafımızın emrine sokarsak ne olur? Buradan nasıl bir insan çıkar? Arkadaşlar. Eşyanın hakikatine vakıf, yani her şeyin gerçek yerine Allah katında bunu bilen, ilim ve basiret sahibi, ilmin kemali ve celaliyle insanlığa öncülük edebilen, Şehvet ve öfkeye kulluk etmekten müstani. Yani şehveti var, öfkesi de var ama onların kulu değil. Onları kontrol edebiliyor. Hz. Yusuf'u hatırlayın. Hz. Yusuf'un e, aleyhisselamın başarısı arkadaşlar şehvetinin hiç olmaması mıydı? Şehveti hiç olmasa yani o kadını kendisi arzulamasa Orada o kadına el sürmeden çıkabilmesi odadan başarı olur muydu Hazreti Yusuf için? Yani bunlarda o bütün nefsani özellikler var ama bunlara hakimler, onlara kulluk etmiyorlar. Eğer bir insan şefetin baskısından kurtulursa, Şehvetin baskısından kurtulursa, bu şehvetin genel olduğunu hep söylüyorum. Sadece cinsellik değil, yeme içme, oburluk, her türlü hazlara düşkünlük yani. Kurtulursa nasıl bir karakter ortaya çıkar? İffet sahibi olur, kanaatkar olur, sakin olur, sükunet ehli olur, zahit olur, vera, takva, inbisat yani genişlik. Böyle onunla konuşmak insana huzur verir, böyle ferahlarsın. Ferahlık veren bir insan olur. Güzel heyet, görünüşü böyle insanı rahatlatır. E, fiziksel güzellikten bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani bugün o kadar üzücü bir şey ki insanların hiç bak insanların diyorum gençlerin demiyorum arkadaşlar. Orta yaşlılar da aynı, neredeyse yaşlılar da aynı. İnsanların şu fiziksel özellikleriyle uğraştıkları kadar... Kalpli onda biri kadar. Arkadaşlar onda biri kadar. Kalplerini tezyin etmek için uğraşsalar dünya ne kadar bambaşka bir yer olur. Ne kadar bambaşka bir yer olur. Eee gene bak gene başkalarından bahsediyor. Kendimizi kastediyorum. Yani siz kendinizi düşünün. İşte kilo vermek için uğraşıyorsunuz, sağlığınız için uğraşıyorsunuz, cilt bakımı bilmem saç bakımı işte yok işte yani saymayayım detaylarını. Yani her bir fiziksel varlığınızın spor yapıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz ki doğru yani bunlara karşı değilim. Ama arkadaşlar yani bütün bu ayırdığın vakit, ayırdığın para, ayırdığın enerji arkadaşlar bunun onda biri kadar her gün kalbin için ayırsaydı. Ben kendim daha nasıl, daha ne kadar güzel olabilirdim diye düşünün. Güzel heyet sahibi olurlar bunlar. Böyle baktığın zaman vakur, saygınlık uyandıran, insanın bakası gelen, yani baktıkça bakası gelen bir görünüşleri olur. Herhangi bir fiziksel özelliklerinden ötürü değil. Uyandır, ama şimdi ne diyorlar? Bunu aura diyorlar. Haya sahibi olur, zarif olur, yardımsever olur. Kim bunlar? Şehvetinin baskısından kurtulursa bir insan. Yani hırslarının baskısından kurtulursa. Ee, öfkesinin baskısından kurtulursa arkadaşlar. Bunlarda da öfke, yani öfke kuvvetine hakim olursa bir insan. Bakın neye dönüşüyor o öfke o zaman? Şecaat sahibi olur, cesur olur. Bak öfkeyi yok ederse bir insan cesur olamaz arkadaşlar. Öfkenin kendisine hakim olmayıp kendisi öfkesine hakimse. Yani ne zaman, nerede öfkelenecek ee, ve bunu değerlerine göre. Ee, aynısını biliyor musunuz Batılılar da söylüyor da bu dille söylemiyorlar. Ve tabi bu kadar detaylı da hakim değiller konuya. Mesela Stephen Kovey etkili insanların yedi alışkanlığında diyor ki proaktif insanı tarif ederken birinci özelliği o yedi özelliğin birincisi proaktivitedir. E, proaktif insanlar diyor e, dışarıdan bir uyaranla karşılaştıklarında yani kendilerine bir e, davranışa maruz kaldıklarında e, tepkilerini hemen vermezler reaksiyoner bir şekilde vermezler ve bir duraksama düğmesine basarlar tepkilerini seçerler diyor. Ve seçerken de dikkat ettikleri şey şudur, duygularına göre değil ilkelerine göre seçerler diyor. İşte burada söylenen şeyi söylüyor. Yani onun da öfkesi, biz de yani bu tarif ettiği, Gazali'nin tarif ettiği bu Rabbani insanlar da öfkelenir arkadaşlar. Peygamberimiz Huneyn savaşı sonrası ganimetleri dağıtırken kendisine söylenen söz karşısında öfkelenmedi mi? Ravi diyor ki o kadar öfkelendi ki alnındaki damarlar kabardı şişti diyor. Ama Peygamberimiz kendi kendine dedi ki diyor, kavmi Musa'ya bundan daha ağırını söylemişti de o sabretmişti dedi diyor. Ve hemen yolunu seçiyor. Yani reaksiyoner tepki vermiyor. İlkelerine göre tepkisini veriyor. İşte bu öfke kuvvetine hakim olanlarda neyi görürüz biz diyor. Şecaat, cömertlik, yardıma koşmak. Nefse hakimiyet, sabır, ilim, zahmetlere katlanmak, affedicilik, musibetlere aldırmamak, yüksek hedeflere atılmak. Çünkü cesaret var onda. Ee, Şehamet ve vakar görürüz biz bunlarda diyor. Efendim ee, işte bu insan arkadaşlar bunu başarırsa yani e, hayvani tarafını, Yırtıcı tarafını, hayvani tarafını, şeytani tarafını Rabbani tarafının kontrolüne yani kalbinin kontrolüne verip onlardaki o enerjiyi çünkü onların her birinde bir enerji var bizim yırtıcı tarafımızda bir enerji var hayvani tarafımızda ve şeytani tarafımızda bu enerjileri Rabbani yolda kullanmak üzere e, kontrol altına alır ve yönetirse ne olur bu insan diyor Gazali bunu başarırsa kalp aynasının cilası parlar nuru artar. Bunu başaramazsa kalbi mühürlenir. Kalbin hakka kapalı olması da en büyük cezadır bu insan için diyor Gazali. Arkadaşlar bunu yani şu saydığımız vasıflardan yani tüme varım şeklinde de yapamaz mıyız? Yani ben tek tek işte kendim, kendi üzerimde çalışsam. Mesela şehvet domuzunun özellikleri neydi? Hayasızlık, pislik, müsriflik, cimrilik, riya, oburluk, haris. Yani bunları azaltmaya çalışsam işte rabbani tarafımızın özellikleri neydi? İlim, işte efendim, iffet, kanaatkarlık, sükunet, zahitlik. Bunları da artırmaya çalışsam. Ben sonuçta bu özelliklerden yani olumsuz özellikleri yok ederek, olumlu özellikleri var ederek sonuçta bu başarıyı sağlayamaz mıyım? Yani illa önce hani kalp böyle çok kuvvetli olacak efendim ve ondan sonra mı bunlara hakim olacak yoksa bu özelliklerden yola çıkarak kalbimi kuvvet Hübetlendirebilir miyim? İkisinin de olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani tüme gelim de tümden varım da burada mümkündür diye düşünüyorum. Bu 5. bölümü bütün ayetler var, hadisler var arkadaşlar okumanızı ve kendi ben şöyle bir işte Instagram'da da paylaştım kendi sayfamda. Şöyle bir şey çıkardım tabi orada tersten göründüğünü biliyorum. Şöyle bir çizelge çıkardım kendime, şeytani, rabbani, rahmani taraflar falan diye. Siz de kendi kişisel gelişim programınızı buradan çıkarabilirsiniz. O kadar kıymetli bir bölüm. Burada insan ruhunu, didik didik, kalbini daha doğrusu didik didik ediyor Gazali. Bundan sonraki bölümde arkadaşlar ilimle kalp arasındaki ilişkiyi anlatıyor. E, ve diyor ki, e, burada e, çok detaylar var, onları geçiyorum. Bizim için önemli olan kısmına söyleyeyim. E, insan, biliyorsunuz hani in, baştan beri söyledi zaten, insanın manevi varlığının, zatının merkezi kalptir. İl, il, i̇manın da yeri kalptir. Ve ilmin de yeri mahalli kalptir arkadaşlar. Lehum kulubun la yefgahune biha diyor ayet-i kerimede. Çok ilginç bakın Onların kalpleri vardır, anlamazlar diyor. Allah Allah kalp mi anlama merkezi? Anlama merkezi beyin değil mi yani? Hiç beyine e, atıf yok. Ama aklın da Kur'an-ı Kerim'de geçtiği bütün yerlerde bunu e, akıl e, kavramı üzerine çalışanlar söylüyorlar. Hepsinde fiil halinde geçmesi de çok önemli. Hiçbir yerde isim olarak geçmiyor akıl. Çünkü e, aklın sürekli faal olmasını istiyor Allah Teala. Daha doğrusu akıl sürekli faaldir arkadaşlar. Aslında durur mu yani? Aklınız hiç durur mu? Hiçbir zaman durmaz sürekli bir şeyler üretir akıl bir değirmen gibidir arkadaşlar eğer onu faydalı şeylerle meşgul etmezseniz yani içine e, tahıl atmazsanız o değirmen kendi kendini öğütmeye başlar işte kendi kendini öğütünce de evhamlar kuruntular vesveseler efendim kendinize zarar vermeler yani geçmişe yönelik aşırı e, yargılamalar aşırı değersizlik duyguları aşırı eleştiriler üretmeye başlarsınız veya başkalarıyla ilgili suizan vehimler üretmeye başlarsınız o yüzden aklı daima faydalı şeylerle meşgul etmeniz lazım Çünkü akıl durmaz yani sen ilim öğrenmeyi bıraktın akıl duruyor mu Durmaz ki bir şey öğretmiyorsun, yani içeri bir şey koymuyorsun ne yapar akıl var olanı öğütmeye başlar kendi kendini öğütmeye başlar bu bakımdan Efendim e, ilimle meşguliyet çok yani ilim mi de böyle çok e, bu işte çağımızda arkadaşlar bu eğitim böyle ayrıştığı için e, halk tabakaları işte bunlar ilimle meşgul olmaz falan diye bir ayırım var. Öyle düşünmeyin arkadaşlar herkes ilimle meşgul olabilir kendi zaviyesinde kendi gücü yettiği kadar o ayrıştırma ve ilmi sadece bir zümrenin tekelindeymiş gibi göstermenin çok tehlikeli ve hepimiz için çok zararlı olduğunu düşünüyorum. O tip ayrıştırmaların yani Maneviyatı bir zümrenin tekelinde görmek, işte kalp ehlini sadece bir zümre zannetmek, ee, ondan sonra ilim ehlini sadece işte üniversitelerdeki akademisyenlerden ibaret zannetmek. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar o zümreye ait değillerse o özelliklerin kendilerinde hiçbir zaman olmayacağını zannettikleri için boş veriyorlar arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Neyse bunu geçelim. Şimdi diyor ki Gazali 5 sebepten ötürü 5 özellik vardır ki diyor bu özellikler kalbin ilim elde etmesine engeldir. Yani kalp bu 5 sebepten dolayı ilim elde edemez diyor. Birincisi... Ee, yani şimdi tabii biraz canımız sıkılacak. Çünkü taraf rasyonel bir şekilde, realist bir şekilde daha doğrusu, rasyonel yanlış oldu düzeltiyorum. Realist bir şekilde, çok gerçekçi bir şekilde sebepleri açıklıyor. Yani kimler ilim yapamaz, elde edemez, ulaşamaz. Bir, zatındaki eksiklik sebebiyle. Yani kavrayış eksikliği vardır. Ee, Takip edemiyordur, bir silsile kuramıyordur, mantık silsilesi kuramıyordur. Öğrendiklerini birleştirerek onlardan bir sonuca sonuç çıkaramıyordur. Buna ne diyoruz biz? Öğrenme bozukluğu, yani öğrenme eksikliği, yetersizliği. Zatında bir eksiklik vardır. Bundan dolayı yapamaz. İkincisi, ikinci sebep, diyelim ki bakın şimdi biz şu anda beni dinleyen sizler ve burada anlatan ben, çok büyük ihtimalle hepinizi tanımıyorum ama bu konuyu dinlemeyi seçtiğinize göre bir defa kalbinizin zatında bir eksiklik yok. Arkadaşlar tamam mı? Birinci maddeden geçtik yani. Şimdi diğerlerine bakalım. Biraz ahmaklardan bahsediyor birinci maddede. İkinci madde arkadaşlar şehvetlerin çokluğu ilim öğrenmenize engeldir diyor. Kalp, ilmin kalpte yerleşmesine daha doğrusu. İlmin kalp... Öğrenebilirsin bir şeyler ama kalbine inmez. Kalbine yerleşmez. Şehvetlerin çokluğu. Kalpte kir ve bulanıklık bırakan günahlar diyor buna da. E, ne yapıyor? Kalbi bulandırıyor. E, aynayı karartıyor. Dolayısıyla ilmin neticeleri oraya inmiyor. Sevaplar günahları giderse de yani bir, siz bir taraftan günah işlerken bir taraftan sevap da işliyorsunuz. Evet, innel hasenatü yudhibne seyyat. O sevaplar günahlarınızı giderebilir. Ama parlaklığı artırmadığı için yine ziyandasınız. Yani e, ziyandasınız. Onun için günahı hiç işlememeye, günaha hiç tatmamaya, hiç alışmamaya bakmak gerekir. Şehvetlerin çokluğu ilmin kalbe inmesine engel. Üçüncüsü. Hakikatin özüne odaklanmamak. Yani hedef dağınıklığı. Buna ne demiş? Himmetin dağınıklığı demiş. Yani odaklanmamak. Tek bir hedefe ben şimdi şunu öğreniyorum. Şimdi Yani bir programın ve o programın her aşamasında bir hedef e, tutturmamak. Dikkat dağınıklığı, odak dağınıklığı deniyor. Ve asıl yerine tali konularla meşguliyet. İşte odak dağınık olduğu için. Asıl hedef yerine civarda dolaşıyorsun. Detaylar detaylar detaylar. Ee, bunu şimdi dar vakit oldu. Örnek verecek olursak mesela ana yemek yapmamış. İşte şu peçeteyi mi koysak sofra kuruyor bir hanım. Ana yemek yapmamış. Şu peçeteyi mi koysak peçeteyi böyle mi katlasak. işte kaşıkları çatalları şöyle mi yerleştirsek. Şu tabak takımını mı kullansam salatayı neye koysam ama daha ana yemek yapmamış ilimde de böyle. Rububiyetin hakikati üzerine düşen yerine, üzerine düşmek yerine, rububiyetin hakikati üzerine düşmek yerine ameli ibadetlerin tafsilotı ile meşgul olmak mesela. Şu tesbihi şu kadar kere mi çekeyim, böyle mi yapayım işte diye böyle bunlarla veya geçim derdine düşmek. Bu da saf düşünceden mahrumiyet anlamına geliyor. Dördüncüsü. Kalbin perdelenmiş olması, hicap yani. Bu da taklit yoluyla edindiği zanni inancın hakikati perdelemesi sebebiyle tutucu taraftarlık. Yani fanatizm. Bir görüşe saplanmış. O görüş onun bütün gözünün önünü perdelemiş, kalbinin önünü perdelemiş. Onun dışında hiçbir şey duymuyor, girmiyor, görmüyor. Beşincisi... Matluba vardıran ciheti bilmemek, buna da metotsuzluk, yani çalışma metodu, ilim öğrenme metodu, e, metoduna sahip olmamak. Neyi ne zaman yapacak, ne, neyi neyden sonra yapacak, bunu bilmemek, ilme giden dolambaçlı ve kaygan yolda yürümeyi bilmemek de diyor. İşte bunlar e, efendim kalbin ilme ulaşması önündeki engellerdir. Bu özellikle arkadaşlar 4 ve 5. maddeyi iyice düşünmenizi tavsiye ederim. Kitaptan detaylı bir şekilde de okuyabilirsiniz. Böylece arkadaşlar akli ve dini ilimlerin kalple ilişkisini anlattığı 7. alt başlığa gelmiş olduk. Buraya geldiğimizde inşallah Il, e, ilimde ilham ve keşif ve akıl metodunun birbiriyle kıyaslandığını göreceğiz. Ondan sonra e, keşfi metotla e, akli metodun kıyaslanmasını falan yapacak Gazali. Sonrasında da şeytanın hakimiyetinden bahsedecek, şeytanın hilelerinden falan bahsedecek kalple ilgili. E, i̇nşallah onları da bir dahaki görüşmemizde anlatmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar hepinize.